Euzubillahimineşşetanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, aftal-i salati ve etam-i teslim, ala eşraf-i mursilin ve ala alihi ve ashab ecma'in, emma bahtı. Kaçıncı sorudayız biz? 25. sorudayız. Oku bakalım. Ma delili sıdkı minel kitab-i sünnet. Kitap ve sünnetten sıdk. Sıdk. sıdk. Sıdkanın master Doğru olmanın delili nedir? Demiş müellif rahimadullah. Cevap olaraq qaallallahu ta'ala Elif la mim ahisibennasu eynif eyyutraku en yakul amennâ Vahum. Yok değil mi metinde? Var mı? Yok çizilmiş var. Tamam oraya ekleyeceksiniz. La yuftanun. Ayetler orada unutulmuş mu? Müşahatası mı? Ne var? Vahum la yuftanun. Bunu ekleyeceksiniz. Şey, e, el yazması ile eklenmiş. Eklilmiş mi orada? Tamam. Yani el yazısı ile. Tamam. O onlar daftı olan lazina biz onlardan öncekilerle de imtihana tabi tuttuk. Fele ya'lem annallahu allazina Allah sıdık sayıb olanlar da bilecektir. Ve le Allah yalancılarda da bilecektir. Ankebut suresi 1 ila 3. Ila ahir ayat ve ayetlerin devamı da var diyor. Ayetlerin devamı da var diyor. Ve qala an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi. Öncekinde ne geçiyordu? Muhlasan, muhlisan min qalbihi geçiyordu. Burda sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ala Allah o kimseye ateşi ne yapar? Haram yoktur ki Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleminde onun Resulü olduğuna kalbinden sıdk üzere şahitlik yaparsa Allah onu ne yapar? Ateşi haram kılar. Demek ki demek ki kalpten sıdk üzere olmaksızın da bir şahitlik meydana gelebiliyormuş. Yani şahitlik bazen kalpte sıdktan açığa çıkıyor. Şahitlik yapıyorsun kalpte sıdk var. Bazen de kalpte sıdk olmayabiliyor. Sadıqan min kalbihi, ev min kalbihi dedi. Demek ki kalpte sıdk karar bulmuyor. Karar yeri olmuyor. Bunları göreceğiz inşallah biraz sonra. Ve qâle lil-ağrabi el-lezi allemahu şerai'i ila en qal Bir Arabi geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. İşte hadisin başı nedir? Var mı burada hadis? Evet. Yok bu hadis değil o. Hadisin başı yok. Hadi şu şekilde biliyor musunuz hadisi? Bir Arabi geliyor. Seni e, Risaletle gönderen Allah için söyle diyor. İşte seni Allah mı gönderdi? Daha sonra nedir diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz diyor. Dahası var mı diyor? Artırsan bu sana nafiledir diyor. İşte oruç, haç, zekat. Zerim dersem yok veya zekat yok. Hadisin birinde zekat yok. Ee, bir hasil rivayetinde. Daha sonra diyor ki ben buna ne artırırım ne eksiltirim bu dediğin aynısını yaparım bizim istişat makamımız nedir efleha in sadaka doğru söylediyse o kurtuluşa ermiştir evet, biz ne okuyacağız şimdi sıdk makamını tevhidin sıdk şartını bizim için en önemli şart budur kulun imanından lezzet almasına vesile olan şart işte budur kulun imanından zevk almasına vesile olan şart budur Kul iddia sahibidir. İddiasından zevk alır. Ama bu iddiasında sınık sahibi ise, mesela talebe ilim tahsil ediyorsa ve bir iddiası varsa, ilim tahsil etmek için bütün vaktini ilme harcaman lazım, az uyuman lazım, az boş işlerle ilgilenmen lazım. İddia budur. İlim tahsil ede, bir tarafın amel ortaya koyuyor, Bir taraftan da bir iddia ortaya koyuyor. Bu amel nasıl yapılacak? Bu iddiasında doğru olursa, yani bu iddiasını söz ile vaka'a uyum içerisinde olursa, talebe o ilimden ne alır? Zevk alır. Ama söz ile vaka'a uyum içinde olmazsa, talebe ilim tahsil etmek gerekir der, ama o sözün gereklerini yerine getirmezse, içinde her zaman bir sıkıntı olur. Bir tüccar, ticaretin bereketli olması için helal kazanmak gerektiğini hilal-i mal satmamak gerektiğini faize bulaşmamak gerektiğini iddia ediyor. Ama iddiasıyla vaka'a uyumlu değilse bu kişi ticaretinden zevk almaz. Daha sıdk şartına geçmedik. Sıdkın bize kazandıracağından bahsediyoruz şu an. İşte Müslüman La ilahe illallah der. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder. Bunun gereklerinde sözünde sıdık sahibi olursa tevhidden zevk alır. Ama la ilahe illallah der bunun gereklerini yerine getirmez. Sözü ile vaka'a çelişki arz ederse işte bundan ne yapmaz? Zevk almaz. Kalbinde devamlı bir daralma kalbinde devamlı bir sıkıntı veya stres dediğimiz şey olur. Sıdık karşılığı kilip yalandır kardeşler. Sıdkın karşılığı nedir? El kilip yalandır. Yalan ikiye verilir. Bir basit yalan dediğimiz, açığa çıkması çok kolay olan ve söylendiği anda dahi dinleyenler tarafının yalan olduğu bilinen yalanlar vardır. Bunlar basit yalanlardır. Aciz insanların yalanlarıdır. Aciz insanların yalanlarıdır. İşte şu an biz ders yapıyoruz. Bir telefon geliyor. Telefondaki kişiye diyoruz ki uyuyorum diyoruz. Ya uyumuyorsun ders yapıyorsun. Bak bu bir yalandır. Burada bunların, herkes bunun yalan olduğunu anında fark eder. Telefon açan kişi uzaktan görüyorsa uyumadığını görür. Telefon açan kişi o an görmüyorsa bile bir başkası ona bunu naklettiği zaman sen telefon açtığında o kişi uyumuyor dediği zaman yalan anında ortaya çıkar. Bir böyle bir yalan vardır. Bu basit bir yalandır. Bizim burada sıdk ile kastettiğimiz bu yalanın zıttı değildir. Sıdkın zıttı nedir? Yalandır, öyle değil mi? Bizim yalan ile kast, şey, sıdk ile kastettiğimiz bu yalanın zıttı değildir. O münafıkların yalanıdır. O neyin e, zıttıydı? Münafıkların yalanının zıttı neydi? Tevhidin şartlarından bir tanesi, kabuldu değil mi? Kabul, tamam, reddin zıttıdır. Yani münafıklar, münafıklar kalben reddettikleri halde, dilleriyle kabul ettiklerini iddia ediyorlar. Buradaki sıdk ise, Başka bir kizbin karşılığıdır. O da şudur. Sen bir şey söylersin. Söylediğin şeyle amelin uyum içinde değildir. İşte bu da bir yalandır. İşte bu da nedir? Bir yalandır. Ha şu da söylenilebilir ki belki bu söyleyeceğim daha doğrudur. Buradaki sıdk ikisini de içine alır. Buradaki sıdk niye alır? İkisini de içine alır. Tabi burası çok detay bir konu. Belki başka bir zaman bu şartları böyle çok detaylı inceleyecek olursak. Çünkü ayette sıdk kizbin karşılığı gelmiştir. Ankebu suresi ayetinde. وَلَيَعْلَمَنَ اللّٰهُ كُلَّذ۪ينَ صَدَقُوا صَدْقُ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ Kizbin karşılığı gelmiştir. Ama ayetin biraz daha devamında 11. ayette. وَلَيَعْلَمَنَ اللّٰهُ كُلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِق۪ينَ Burada da nifakın zıttı olarak iman gelmiştir. İman, sıdkın ve kabulin zıttı değil, imanın zıttı gelmiştir. Bunlar çok detaylı, iyi konulardır. Belki dediğimiz gibi başka bir zaman bunlar üzerinde durabiliriz. Ancak bizim dersimizde duracağımız her iki haliyle doğrusu yalan sıdkın zıttıdır. Basit bir yalan da olsa ya da kompleks bir yalan da olsa bunu bilmem mümkün değil. Ben şu an ilim tahsil ediyorum ama siz, benim ilim tahsil etmem için o gerekleri yerine getirip getirmediğimi bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kaçta uyuyorum, kaçta kalkıyorum, neler yapıyorum bilmiyorsunuz. Bu anlamıyla da kisp, sıdkın zıttıdır. O halde sıdk kişinin şahitlik ettiği tevhidin, bak şahitlik ettiği tevhidin e, ameliyle doğrulanmasıdır. Evet. Bak bu tarif çok güzel oldu. Sıdk kişinin şahitlik ettiği, kabulünü ikrar ettiği tevhidin amelle doğrulanmasıdır. Zaten ikinci hadiste قَدْ اَفْلَحَا اِنْ صَدَقَ Değil mi? Doğru söylediyse felah. Peki adam ne söyledi? Ne söyledi? Ben bunları artırmayacağım da, eksiltmeyeceğim de bunları aynen yapacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şunu, de, şunu söyledi. Eğer bu söylediklerini yerine getirirse yani ameli söylediklerine muvafakat arz ederse ne yaptı? yoksa ne zannedersem var mı? Metin evet. Yok. Metinde olmaması lazım. Hadiste de yok zaten. Ee, bu söyledikleriyle ameli birbirine uyum arz ederse bu kişi kurtuldu. Bak bu önemli bir şart arkadaşlar. İyi dinleyin. Oldukça detaylı anlatmaya çalışıyorum. İyi dinleyin. Eee Önemli bir konu. Bunun bir başka boyutunu ben yazar olarak yazıyorum. Çıktığında okursunuz Mekkeli Münafıklar diye. Mekkeli münafıklardan kastım işte bu sıfq şartını ihlal edenlerdir. Ve ben bunu ulemanın tefsiriyle de izah etmeye çalışıyorum. Mesela Müddessir Suresi'nde Müddessir Suresi'nde kalplerinde hastalık olanlardan bahsediyor Allahu Teala. Soru bunlar kim? İman edenler değil. Mekke'de öyle bir şey olabilir mi? Değil. Müşrikler kalplerinde hastalıklı değildir onların. Çünkü kalpler ölüdür. Ölü hastalanır mı? Hastalanmaz. Peki kalbinde hastalık olan kimlerdir? Ankebus suresinde bakıyoruz. Münafıktan ve sırıttan bahsediyor. Sırıttan ve nifaktan bahsediyor. Bir de neden bahsediyor Ankebus suresinde? Hiç şöyle bir hatırlıyor musunuz? Hicretten bahsediyor. Neden bahsediyor? Hicretten bahsediyor. İnne ardiye vasiatun. <gülüyor> tamam mı? Ee, benim arzım geniş değil midir diyor. Rızıktan bahsediyor. Ankebut suresi neden bahsediyor? Rızıktan bahsediyor. Yani ayrı ayrı bölümlerde rızıktan bahsediyor. Ankebut suresi Lut aleyhisselam'ın ve İbrahim aleyhisselam'ın inni muhacirun ila Rabbi hicretinden bahsediyor. Ankebut suresi bütün canlılara rızgı Allah'ın verdiğinden bahsediyor. Bunun yanında hicretten bahsediyor, bunun yanında sıdkı ve nifaktan bahsediyor. Tüm bunları değerlendirdiğiniz zaman bazı şartlar sebebiyle kişinin iddiasını amele dökememesi işte bu nifaktır. Kişinin iddiasını bazı şartlar gereği. Bu şartlar ne olabilir? İmtihanlar olabilir. Bu şartlar Ankebus suresinde imtihan. Niçin Ankebus suresinden gidiyoruz? Çünkü sıdkı şartını müellif rahimahullah, Ankebut suresi ayetleriyle ortaya koydu. Ankebut suresi ayetleriyle ortaya koydu. Ve zaten sıdık şartının en güzel şekilde ortaya konulabileceği ayet kurumu Ankebut suresinin tamamıdır. Tekrar özetliyoruz. Zihninizi güzelce yerleştirin. Ankebut suresine baktığımız zaman Allah Teala bir sıdık sahiplerinden bahsediyor. Bir de yalancılardan bahsediyor. Bir iman edenlerden bahsediyor. Bir de bu yalancılara münafık diyor. Ankebut suresi Mekki bir sure. Bu yalancılar kim? Bu münafıklar kim? Bu soruyu benim sormam gerekiyor. Kur'an'a soru sorduğumuz zaman Kur'an kapılarını bize açıyor. Ayatül İhsailin diyor değil mi? Soru soranlar için ayetler vardır, deliller vardır, ibretler vardır. Soru soranlar için. Ayatül İhsailin. O halde biz Ankebut suresine soru soruyoruz. Ankebut suresini vesile edinerek Rabbimize soru soruyoruz. Ya Rabbi. Burada bahsettiğin sıdık sahipleri tamam bunu anladık da burada bir nokta koyalım. Bazen bazı şeyler zıtlarıyla daha iyi bilinir. Kendi tarifleriyle değil. Mesela beyazı tarif edemeyebilirsin. Ama siyahı çok güzel tarif ettikten sonra siyahın zıttı beyaz dediğin zaman beyaz bütün olanca açıklığıyla senin karşına çıkar işte Sıdk'ı tarif etmek yerine Ankebus suresinde kilbi, yalanı veya nifakı Ankebus suresinde beyan ettiğimiz zaman güzelce ortaya koyduğumuz zaman arkasından bunun zıttı işte Sıdık'tır dediğimiz zaman Sıdık ne olacak? Daha güzel açığa çıkacak o zaman tekrar Ankebus suresine dönüyoruz diyoruz ki Ankebus suresinde Allah subhanahu ve teala Sıdk'ın zıttında yalanı ve nifakı koymuştur peki yalan ve nifak Ankebus suresinde bahsedilen nedir? Ankebût suresinde sıdk, zıddı olan yalandan ve nifaktan bahsediliyor. Peki yalan ile nifak ile bahsedilen nedir? Bir, Allah Sübhanü ve Teala müminlerin Mekke'de uğradığı sıkıntılardan, belalardan ve musibetlerden bahsediyor. Daha sonra bundan kurtuluşun hem seyre baktığımız zaman hem de hicrete baktığımız zaman, Ankebût suresine baktığımız zaman bunun hicret ile olacağından bahsediyor. Hicret edemeyip kalan, kalan ve sözünde de Sözünde de doğru olmayan ameliyle sözü çelişen insanlardan işte onlarda nedir? Münafıklardır. Nitekim İmam Taberi de bunu aynı bu şekilde beyan ediyor. Diyor ki onlar hicret etmediler. Hicret etmemenin neticesinde baskılara dayanamayı ne yaptılar? Geri adım attılar. İşte bu geri adım atanlar ayette bahsedilen münafıklar, ayette bahsedilen yalancılardır. O halde arkadaşlar sıdk kişinin la ilahe illallah dediği Allah'a iman ettikten sonra imanında yapması gerekenleri, yani iman eden bir şahısda olması gereken bir duruşu vardır. O duruşu sergileyememek, işte sıvıklı muhalifdir, yani nifaktır, yani yalandır. O duruşu sergileyememek, işte şeydir. Nifak dediğimiz veya kizp dediğimiz budur. O halde çok daha açık Çok daha bizim anlayabileceğimiz şekilde, Sıdkı günümüz vakası açısından tefsir edecek olursak veya beyan edecek olursak, Sıdk Qul, la ilahilallah dedi. La ilahilallah dediği anda e, Vela qat fetennel min qablihim ve ya ilflamim, ahasibennasu en yakulu amennâ billah. Ahasibennasu en yutraku en yakulu amennâ. Qul, iman ettim dedi, bak en yakulu amennâ ben iman ettim dedi ha, terk edilmeyecek sıdk sahibi olup olmadan açığa çıksın diye fitneye yani daha önce de izah etmiştik insanı yakan o ateşin içine düşecek o ateşin içine düşecek fitne neydi? Ha? altını şeyden pusasından ayıran yüksek dereceli ateş kazanlarının içine fitne deniyordu veya ateşin kendisine fitne deniyordu maden olarak çıkartılıyor altın Altın maden olarak çıkardığı zaman bir saf hali var, bir de posa, cüruf dediğimiz o hal var. İkisi birbirine karışıktır. Bu karışımı ayırt etmek, saf altınla o cürufu birbirine ayırmak için yüksek dereceli, yüksek ısıdaki ateşlere atılıyor. O ateş bunu ayırt ettiriyor. İşte o ateşin ismi fitnedir. Herkes ben iman ettim diyecek. Günümüzde herkes ben iman ettim diyor. Herkes ben tavutu inkar ettim diyor. Tavutu inkar etmek lazım diyor. Şirk diyor, müşrik diyor, tekfir diyor. Bunu herkes diyor. Yani en, en yaqulu herkes iman ettim diyor. Ama velak en yaqulu topraktan çıktığın zaman sen kendini altın zannetme. Önce o ateşin içine bir gir, bir ayrılsın. O ateşin içerisine bir gir, bir ayrılıp ne yapsın? gerçekleşsin. İşte o ateşte Allah'ın kulu imtihan gereği kula vermiş olduğu nedir? E, sıkıntılar, musibetler veya imtihanlardır. İşte günümüz açısından beyan edilecek olursak sıdkı, tevhid ona şahitlik etmeyi gerektiriyor. Hakkıyla ona şahitlik etmek ve başına gelecek her türlü musibette aynı şahitliği devam ettirebilmek, başına gelebilecek her ortamda aynı şahitliği devam ettirebilmek işte sıdk budur. Bu sıtık şartını muasır ulemadan dinlediğim zaman onun anlattıkları vardı. Kendi e, şartlarına uygun bir şekilde anlatmıştı o. Ben de onun anlattıklarını günümüz şartları açısından değerlendirecek olursam, insanın tevhidinden utanması, ailesi arasında, akrabalar arasında tevhidinden utanması ve bundan dolayı tevhidini ısrar etmemesi, Ve geri adım atması ve gevşeklik göstermesi bu günümüzde çok rastladığımız bir vakadır İşte sıdkın zıttı kizptir. Tevhidinden utandığı için tevhidi açık bir şekilde ıshar edemeyen çalıştığı yerde, çalıştığı ortamda ya da ailesinin içinde tevhidinden utandığı için onu açık bir şekilde ıshar edemeyen insanlar sıdk sahibi insanlar değil kizp sahibi insanlardır. Bu bir. İki, tevhidin senin üzerine yüklediği görevler senin sırtına ağır geldiği için bu ağırlık altında ezilip tevhide hakkıyla ıshar edemeyen insanlar, sıdık şartını yerine getiremeyen insanlardır. Bunlar kizp, yalancı insanlardır. Bunlar Ankebut suresinde bahsedilen münafıklardandır. Hakkıyla iman etmiş kimseler değildir. Neydi ikincisi de? Tevhidin sana yüklediği sorumluluklar vardır. Tevhidin sana yüklediği görev vardır. Tevhidin Mekke'de yüklediği sorumluluk nedir biliyor musunuz? Ishardır. Tevhidin Mekke'de yüklediği sorumluluk tevhidi ıshar etmektir. Açığa çıkarmaktır. Annenin anneyin yanında, babayın yanında, akrabaların yanında. Mekke'de Müslümanlarla müşriklerin arasındaki savaş onlar tevhidlerini ıshar ettikleri için açığa çıkmıştır. Savaşın sebebi Bilal Habeşi'nin müşriklerle savaşının sebebi Mekke'de tevhidini ıshar etmesidir. Musab bin Meyr'in annesiyle savaşının sebebi tevhidini ıshar etmesidir. Sadi bin Ebi Vakkas'ın, Ubeyde bin Cerrah'ın, Talha bin Ubeydullah'ın aileleri tarafından büyük baskı altında kalmalarının kalmasının tek sebebi tevhidlerini ıshar etmelerdir. Mekke'de tevhid ıshar ister ıshar edilmediği zaman Mekke'de kalmak kesinlikle haramdır. Ta ki hicret, bunun tek bir e, mazereti vardır. Hicret edememek. Nedir? Hicret edememek. Geçmişte bir kitap okumuştum ben. Necd-i birine aitti. Diyordu ki Mekke'de yaşamak, varlık yani şirkin içerisinde o davran har diyor ben, Kendimize bir anlatan onu şirkin içerisinde yaşamak senin oradaki varlığın ondan razı olduğun alametidir. Bitti. Bizim şu an bu evde oturan arkadaşlar kaç kişisiniz? Beş kişisiniz. Herkes bu evdeki faaliyetlerden razı değil mi? Razı. Yani ben dışarıdan Mehmet'i gördüğüm zaman bu evde bir faaliyet var. Ticaret veya ilim veya yani Mehmet razı. Razı olmasa ne yapar? Mesela bu evde biz bir yaşamta sergiledik. Gece dörtte kalkılacak. İlme başlanacak. Bunu kaldıramayan ne yapar? Burayı terk eder. Burada kalıyorsa buradaki yaşamdan razıdır. Diyordu ki o alim, neç dilemasından olan o alim şirk diyarında Darül Harbi'ye hicret etmekten bahsediyor. Yani bir kimsenin ticaret maksadıyla Darül Harbi'ye gitmesi ve orada ticaret yapması. Bundan bahsediyordu ve kaideyi şu şekilde koyuyordu. Kaideyi şu şekilde koyuyor Orada bulunmak ondan razı olmaktır. Peki ya, ya hocam Nuh aleyhisselam Şir'tiyar'da yaşadı. Nuh aleyhisselam en büyük fukşun yapıldığı yerde yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çok Medine'de yaşadı. Ha işte bunun tek bir şeyi vardır. O razı olmadığını ısrar edeceksin. Hani dedik ya tevhidin Mekke'deki en önemli şartı ısrar. Niçin bu ısrar? Oradaki şirkten, oradaki küfürden, oradaki fısk'tan, orada işlenilen Allah'a karşı suçlardan razı olmadığını beyan etmektir. Konumuzun dışı ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Sadece müşriklerle beraberlik onlardan rızanın en büyük alametidir. Bunun o kadar çok delili vardır ki en büyük delilisi sizce nedir bunun tarihten? Medine Sillahi O da olabilir de çok daha onlar zorla getirildi gibi bir tevil getirebilir. Müselimetül Kezzab'a karşı açılan savaşta, zekat vermeyenlere karşı açılan savaşta yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Müslüman olduğunu iddia eden ama bu iddiasını küfürle bozan insanlara açılan savaşta savaşmayanlar da mürtet hükmünde kabul edilmiştir. Savaşmayanlar da. Orada oturanlar da mürtet hükmünde kabul edilmiştir. Hatta sahabeler demiştir ki bizim geleceğimizi burada bunlarla savaşacağımızı biliyor muydun biliyordun. Niye ayrılmadın buradan? O zaman sen de bunlardansın. Sen de bunlardansın. Şu çok sarih bir kaydedir Bugün İslam ordular müşriklerin bulunduğu bir yere saldırsa. Müşriklerin bulunduğu bir yere saldırsa. Orada bulunanların hepsini, hepsini onların kategorisinde değerlendirecektir. Niçin? Çünkü orada bulunanlar, orada bulunmak onların fiillerinden rızanın alametidir. Orada bulunmak onların fiillerine razı olman alametidir. O halde ben şu an baktığım zaman içinde yaşadığımız toplumda bu yaşamın bunların küfürlerinden ve eşitlerinden rızanın alametidir. Bu alametin bozulması tevhidi ısrar etmekle mümkündür. Tevhid-i ettiğin zaman işte bu alameti bozuyorsun. Diyorsun ki ben bundan razı değilim. Ben bundan razı değilim. Ha. Ya ıshar edeceksin bu evdeki fiillerden razı değilse ve ben geldiğim zaman ha Mehmet burada razı değilmiş. Burada işlenen fiillerden razı değilmiş. Çünkü burada kalmasına rağmen burada işlenen fiillerden razı olmadığını ıshar ediyor, beyan ediyor. O halde burada kalması onun bundan razı olduğunu alamet değildir diyeceğim. Ya bunu diyeceğim? Ya da ıshar edemiyorsa ikinci şart nedir? Yapılması gereken hicrettir. İşte Mekke'de oldukça baskın bir ortam vardı. La ilahe illallah demek ateşleri atlamaktan başka bir şey değildi. Kızgın çöllerde, kızgın topraklar üzerinde karnına bir kaya bağlanarak işkenceye uğramaktan başka bir şey değildi. Orada iki tane yapılması gereken şey vardı. Ya tevhidini ısrar edeceksin, işkencelere rağmen bu ısharda sebat edeceksin. ikra hali başka bir şey, ona hiç girmiyorum. Ya da tevhidini ısrar etmen, edemiyorsan ya da tevhidini ısrar etmek fayda vermiyorsa hicret etmekti. işte Ankebut suresi başından sonuna kadar bundan bahsediyor. Başından sonuna kadar ne yapıyor? Bundan bahsediyor. O halde arkadaşlar iki tane şey bizim için bu derste çok önemli. Buraya kadar konuştuğumuz altyapıydı. Bizim için bu iki şeyi ispat etmekti. Bir, tevhidimizi ısrar edeceğiz. Apaçık bir şekilde tevhidi beyan edeceğiz. İki, bunu yapamıyorsak hicret edeceğiz. Bunu yapamıyorsak burada bulunmaktan razı olmadığımızı ortaya koymadığına hicret edeceğiz. Evet. şeyi anlatıyorduk. Günümüz vakası açısından Sıdk'ın zıttını anlatıyorduk. Bir, Kişinin utancından dolayı çekingenliğinden dolayı tevhidin ısrar edememesi giziptir dedik. Isdığımız zıttı dedik. 1. 2. Tevhidin yüklediği sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların en büyüğü ısrar etmektir. Bunu yerine getirememek sıdıkın zıttı giziptir dedik. 2. 3. Başına bir bela ve musibet gelecek endişesiyle tevhidi ıssar etmemek ya da tevhidin zıddını ıshar etmek kizmdir. E, yani sıdgın zıddıdır. Tekrar ediyorum. Üçüncü madde daha önemli. Siz ilim talebesiniz. Hepinizin başına gelmesi %99 muhtemel olan bir hadisedir. Tevhidi ıshar ettiğin zaman başına gelebilecek belalardan korkup tevhidi ıssar etmemek ya da tevhidi ıshar ettiğin zaman başına gelen musibette geri adım atmak işte bu gidiptir, sırtınızı tutar. Buna en çok takvati sistemin baskısı karşısında, sorgu karşısında, sorgu karşısında, e, ifade karşısında hak hakikatiyle tevhidi ısrar etmemek ve bir de bunun tersini ısrar etmek işte bunlar yalancılardır. Vallahi yani bizim zamanımızda Mahkemeye çıkmak, tevhidi ıshar etmek için çok güzel bir vesileydi. Orada tevhidini ıshar etmeyenler, edemeyenler şüphe gözüyle bakılırdı. Bugün ise bırak tevhidi ıshar etmeyin. Ya bana sormadı ki, hakim tevhidi sormadı ki bana. Ya zaten sana kimse sormayacak. Sen tevhidi ıshar etmekle mükellefsin. Tağut'a karşı tağut, tağut demiyor musun? Ha? Tağut'un karşısına çıkmışsın, firavunun karşısına çıkmışsın. Orada sen tevhid-i etmekle mükellefsin zaten. O sana sormasa da sen bunu yani Allah seni oraya göndermiş. Sen bunu ıshar etmekle zaten mükellefsin. Zaten mükellefsin. Bırakın ıshar etmek yani orada suskun kalmayı boşveren tevhidin tersi ıshar ediliyor orada. Ve Tağut'lar bunu çok iyi bildiği için pişmanlık yasası, itirafçılık yasası, işte e, şu yasası bu yasası çıkararak senin de yolunu açıyorlar. Tevhidi ısrar etme. Şirki ısrar et. Küfrü ısrar et. Tevhidin zıddını ısrar diye sana da yol açıyorlar. Ve maalesef kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden insanlar da bu tuzağa kapılıyorlar. Ve hasıl kelam Mekke'de tevhidi ısrar etmeyenler, tevhidi açık bir şekilde ortaya koymayanlar, başlarına gelecek bir endişeden dolayı, başlarına gelecek bir sıkıntıdan dolayı bir ceza ve tehdidinden dolayı veya akrabaların onun e, uzaklaştırması, hor görmesi, anneden ve babadan dolayı eee tevhide ısrar etmeyendirler. Mekke'nin münafıktır. Ha biz şu kişi bu bunu bilemeyiz biz. Allah Allahu alem. Ama biz kendi nefsimizi biliriz. Biz Mekke'de nifak içinde yaşamamak için tevhide açık bir şekilde ısrar etmekle ailemizde, ortamımızda, şehrimizde, köyümüzde Tevhidi açık bir şekilde ısrar etmekle mükellefiyiz. İkinci önemli nokta başta söyledim. Tevhidinizden zevk almak buna bağlı işte. Tevhidinizden zevk almakta buna bağlı. İşte bu da beraber de neyi getirir sizce? Tevhidden zevk alıyorsun neyi getirir? Sebatı getir biliyor musunuz? Bir insan bir işten zevk alıyorsa o işte sebat eder. Bir insana bir iş yük geliyorsa, ağır geliyorsa, Bir kişi yaptığı bir işten dolayı keyif almıyorsa, zorla yapıyorsa bu insan en ufak bir e, durumda yaptığı işi terk edecek yani sebaşlık edecektir o halde tevhidin sebatı sül ile mümkündür. Allah Subhanahu taala buyuruyor Elif Lam la Siz la ilahe illallah dedikten sonra mutlaka o ateşin içine düşüneceksiniz. Allah'ın sünnetidir sizi bununla imtihan etmek ve le alim en Allahu allaziina sadaqu tu değil mi? Yani kaç tane tekit var burada? Allah Subhanahu taala mutlaka doğru olanları da bilecek. Burayı tefsir etmiyorum konumuzun yani Allah bilmiyor muydu bilecek şeklinde. O başka bir konu. Ve la ya'lemenel Allah yalancılar da bilecek, bildirecek, ortaya çıkaracaktır ilam. Ortaya çıkaracaktır. Böyle de tefsir edebiliriz ama bu detay bir konu. 11. ayet olması lazım. Allahu a'lem. Ve la ya'lemenne Allah kullazina amenu ve Allah müminleri de açığa çıkartacak, münafıkları da açığa çıkartacaktır diyor. Hemen bu ayetin üzerinde Bütün bu anlattıklarımızı doğrulayan bir ayet var. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan bir kısmı la ilahe illallah der. İnsanlardan bir kısmı tevhid der. İnsanlardan bir kısmı tağutu reddetmemiz lazımdır. der. İnsanlardan bir kısmı teşhid der. İnsanlardan bir kısmı tekfir der. İnsanlardan bir kısmı sizin gibi, bizim gibi veya her Müslüman gibi tevhidi açığa çıkartır. Tevhidi diliyle söyler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ Allah yolunda, kendisine eziyet edildiği zaman, bir eziyet uğradığı zaman. Allah'tan, Allah'ın insanlardan gelen eziyeti, insanlardan gelen sıkıntıyı ne yapar? Allah'ın azabı gibi görür ve onda sebat etmez. Işte bu ayet, buraya kadar anlattığımız her şeyi doğrulayan Allah'ın sözünün bir sözdür. Eziyet karşısında sebat etmek işte sıdk budur. Sıkıntılar karşısında sebat etmek işte sıdk budur. bela ve musibet karşısında sabit kalabilmek işte sıdk budur. Sıdkın birinci hali budur arkadaşlar. İkinci hali biraz önce söylediğimiz gibi cümleyi şöyle kurmuştum. Daha doğrusu budur demiştim. Basit yalan. Basit yalan demiştik ya. Bunun da denili münafıkun suresidir. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا yaşadı innek Rasulullah sen e, Allah'ın innekelle Rasulullah sen Allah'ın rasuls münafılar sın geldiler buna inanmıyorlar zaten yalan nedir kalple dilin muhafakat etmemesidir kalple dilin muhafakat etmemesi bir sıtıı o zaman şöyle tarif edebiliriz kalple dilin muhalefet etmesi birinci aşama dil ile Amelin muvafakat etmemesi ikinci aşama. Biz ikinci aşamaya geldik şu ana kadar. Birinci aşamanın dilinde budur işte o iddiace el-münâfikûne kâlû neşhedü inneke Sen Allah'ın resulüsün dediler ama yalan söylüyorlardı. Buna inanmıyorlardı. Vallâh ya'lemu inneke rasûluh. Allah da biliyor ki sen onun resulüsün. Vallâh yaşil en Allah şahit ediyor ki münafıklar yalan söylüyorlar. Münafıklar yalan söylüyor. Bir gün bir hocamız oturuyorduk, ezan okunuyordu. Yalan söylüyorlar dedi. Bir arkadaşı dedi ki, hocam Allah-u Ekber diyor. Yalan olur mu? Onlar yalan söylüyor. Çünkü münafıklar da innekele Resulullah derken yalan söylüyorlardı. Allah-u değil mi? Evet. Birinci anlattığımız durumla ilgili delil olarak koyabileceğimiz ayetlerden bir tanesi. وَمِنَ النَّاسِ مَيْ عَبْدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ Yani tam ona sarılarak, bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle, bütün samimiyetleriyle Allah'a ibadet edilmezler. Tamam. Kıyadan, köşeden, böyle e, yani istemeyi istemeye, ondan zevk almaksın ibadet edirler. فَاِنْ اَسَّابَهُ خَيْرٌ اِذْ مَاَنَّ بِهِ Kendine bir hayır geldiği zaman onunla mutmain olurlar. وَاِنْ اَسَّابَتْهُ فِتْنَ İşte fitne geldiği zaman İnqaleve ala veçihi Hemen yüz, çevir, yüz döner Hemen ne yapar? Yüz çevirir Hasere dünnə vel ahirə Zərbəhül hüsrən-l-mübîn İşte nedir? Çok açık bir şekilde Hüsrən olan budur Demişim ki alimler sıt konusu işlerken Tevhid kelimesini Kalbin buğuz etmesi Tevhid kelimesinden kalbin Razı olmaması ifadəlini kullanmışlardır Açın mesela sıd Ben sıd demiştim Bakın, dinleyin diye. Dinlediyseniz bunları görebilirsiniz. Tevhid kelimesine kalbin buğz etmesi bu birinci manada münafıkların vasfıdır. Tevhid kelimesinden kalbin razı olmaması ise işte bizim anlattığımız, hasletin üzerinde durduğumuz münafıkların vasfılarıdır. Evet. Başka söyleyeceğimiz Bir şeyler var mı diye bakıyorum. Evet. Sıdk. Sıdkın zıttı kiziptir. Sıdkın açığa çıkması imtihanlarda belli olur. Sıdkın açığa çıkması imtihanlarda belli olur. Sıdk sahibi kimsenin. Veya imtihanlarda kizip sahibi kimsenin de açığa çıkması belli olur. Bunlar farklı farklı şekilde belli olabilir. Mesela Bir amel karşısında hiçbir mazereti olmadığı halde geri adım atmak, o ameli terk etmek, o amelden yüz çevirmek kizbin açan yani kizbin alametlerinden bir tanesidir. Bunun en güçlü delili cihattır. Bunun en güçlü cihattır. Medeni ayetlere bakın. Cihat kimleri açığa çıkarmıştır? Münafıkları açığa çıkarmıştır. Çünkü cihat ile ilgili ayetlere bakın. Ee, onlar hemen geri çevirirler onlar yüz çevirirler onlar bundan yüz çevirirler şeklinde ayetler vardır onlar bundan yüz çevirirler şeklinde ayetler vardır demek ki emredilen kişinin yüz çevirmesi emredilenden kaçması işte kizbi yani nifahı açığa çıkartır yine mesela Ankebus suresinde imtihanlar imtihanlar bela ve musibetler ya sadıkı ya da kizbi açığa çıkartır Musibet ve bela esnasında sebat eden, işte sıdk ehlidir, la ilahil olan sıdk şartını yerine getirendir. Bela ve musibet karşısında geri adım atan veya bu beladan ve musibetten korunmak için ne yapmam gerekiyor? Ben bunun bundan korunmam için ne yapmam gerekiyor diye düşünməyələr isə işte o da kizmi açığa çıkartıyor. Evet. Son olarak, Kişinin kendi sıdgını kontrol etmesi mümkün müdür? Evet. Kişinin kendi sıdgını Kişinin kendi sıdgını kontrol etmesi elbette mümkündür. Bu da neyle olur? Kalbini muhasebe etmek, kalbin üzerinde murakab etmek ile olur. Tevhidden zevk alıyorsan, tevhid sana mutluluk veriyorsa ve sen bu mutlulukla tevhid üzerinde sebat edebiliyorsan, tevhid Her gün sana bir nu yani. Sabah uyandığın zaman tek mesela diyor ki ima. imanın tadını almıştır. Şu şu şu şu kimseler. İşte o vasıflara sahipsen Allah ve Resulü sana her şeyden daha sevgiliyse Allah ve Resulü her şeyden daha sevgiliyse küfre düşmemek için ateşe atılacakmışçasına tevhid üzerinde direnme düşmemek için yapabileceğin her şeyi yapma. Yani seni ateş atmaya çalıştıklar zaman ne yaparsın? Büyük bir gayret göstersin değil mi? İşte şirket düşmemek için de büyük bir gayret göstermek nedir? Kişinin gösteriyorsan işte burada ne de senin kendi sıdk ehli olduğunun nedir? Açığa çıkartır. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tevhidin bütün şartlarına bu geçerli ama sıdk şartında çok daha geçerli Bir kimse ihlas sahibi olup olmadığını belki tam anlamıyla kestiremeyebilir. Bir kimse yakin ve inkiyat sahibi olup olmadığını tam anlamıyla kestiremeyebilir. Ama bir kimse kendi nefsi adına sıdk sahibi olup olmadığını çok rahat kestirebilir. Tevhid senin kalbine bir sürur, bir mutluluk, bir neşe veriyorsa işte bu senin sıdk sahibi olduğunun ileridir kendine yönelik en güzel alametlerinden bir tanesidir. En son demişiz ki sonuç olarak şunu bileceğiz. Sıdk kalbin sözü ile huzurların amelinin ortaya. Şimdi iman yani iman dersleri görürsek Allah nasip eder de diyeceğiz ki bir iman kalbin sözü ve kalbin amelidir. İman nedir? Bir kalbin sözü ikrar Kalbin ameli, kalbi ameller. Bir de huzurların amelidir. Bir de nedir? Huzurların amelidir. Kalbin sözüyle huzurların amelinin ittifak etmesi işte nedir? Sıdıktır. Dikkat! Kalbin sözüyle kalbin e, amelinin ittifak etmesi imandır. Tersi kalbin sözüyle kalbin amelinin muhalefet etmesi nifaktır. Kalbin sözüyle Kalbin sözü ile uzuvların amelinin ittifak etmemesi de işte kezif yani sıdığın zıdıdır. Bu son söylediğim iyi anlarsanız sıdkı şartını diğer şartlardan ayrın özelliği iyi anlarsınız. Tekrar ediyoruz. İman kalbin sözüdür, kalbin ikrarıdır ve kalbin amelidir. Bu bir. Bir de uzuvların amelidir. Eğer kalbin sözü ile kalbin ameli ittifak ederse iman yerleşmiştir Kalbin sözü ilə, kalbin ameli muhalefet ederse, kalbin nifak vardır. Kalbin sözü ilə, uzuvların ameli ittifak ederse, zıdk gerçekleşmiştir. Kalbin sözü ilə, uzuvların ameli birbirinin ayrılırsa, birbirine muhalefet ederse, zıdk gerçekleşmemiş, kizp gerçekleşmiştir diyoruz. Velhamdülillə rabləl.